Biyogüvenlik Kurulu sessiz sedasız 13 GDO'lu Mısır'ın yem amaçlı ithaline izin verdi. Ayrıca Türkiye'de hali hazırda ithal edilen 3 GDO'lu yani genetiği değiştirmiş organizmalı soya çeşidi var. GDO'ya hayır platformu 13 GDO'lu Mısır'ın ithalatına izin verilmesinin ardından bir açıklama yaptı. Platform açıklamasında kurula GDO'ya kim evet dedi de izin verdiniz diye sordu. Açıklama GDO'lu Mısırları kullanacak şirketlerin kamufle edildiğine değinilerek bu şekilde tüm hayvancılık sektörü ve et, süt, yoğurt, peynir, yumurta gibi hayvansal ürünler ile bu ürünlerin içeriğini oluşturduğu binlerce gıda maddesi de risk altında bırakılmaktadır. Mevzuata göre GDO'lu yem ile beslenen hayvan ürünlerinin etiketleme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bunun sonucunda tüketici satın aldığı hayvansal ürünün GDO'lu olup olmadığını bilemeyecektir. Bu nedenle verilen karar kanuna da aykırıdır kamuoyu görüşüne açılan bilimsel raporlara 15 bin kişinin görüş bildirdiği biyogüvenlik kurulu başkanı tarafından açıklanmıştı. Şimdi soruyoruz, bu görüşlerden kaç tanesi? Evet, ben de GDO istiyorum diyordu da kurul onay verdi. Kurul bu izni neye göre verdiğini kamuoyuna derhal açıklamalıdır denildi. Son kararla birlikte soframıza gelen etin, sütün, yoğurdun GDO ile yemlenen hayvandan olup olmadığını bilemeyeceğiz. Biyogüvenlik Kurulu Başkanı Hakan Yardımcı, Bilimsel komitelerin raporları tamamladığını ve kamuoyunun görüşünü aldıklarını kurulun buna göre karar verdiğini söyledi. Yardımcı kolza, şeker pancarı, patates, soya ve mısırda toplam 42 çeşidin izin için beklemede olduğunu da kaydetti. Greenpeace kurulun mesai saatinin bitiminden sonra GEDOğlu mısırların ithaline izin veren kararını kabul edilmez buldu. Greenpeace Akdeniz Tarım Kampanyası sorumlusu Tarık Nejat Dinç kurul 13 GEDOğlu mısır ithalatını serbest bırakarak gıda güvenliğimizi elimizden aldı. Artık soframızdaki gıdanın nereden geldiğini bilemediğimiz, çocuklarımızın ne yediğinden emin olamayacağımız bir dönem başlıyor diyor. Greenpeace'in kararın iptali için konunun hukuki zeminde de takipçisi olduğunu söyleyen Dinç, özel sektörün Geydoğlu yem kullanıp kullanmadığını kamuoyuna açıklamasının bir zorunluluk olmadığını hali hazırda ancak artık açıklanması gerektiğini söylüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, karbon salımını azaltma yolunda ilerlediklerini söyledi. Bakan Bayraktar, karbon salımını önemli oranda kısacaklarını belirterek, doğanın kirletilmesinde bizim fazla bir payımız günahımız yok çünkü yeni gelişiyoruz. Dünyayı esasında gelişmiş ülkeler kirletti dedi. Dünyayı kirletmede Türkiye'nin gerilerde olduğunu, Birleşmiş Milletler ve Kyoto kararlarına uyduklarını, Dörbün'den çıkan kararlara da uyacaklarını söyleyen Bayraktar, burada bizim ortaya koyduğumuz duyarlığa mukabil gelişmiş ülkelerden de yardım bekliyoruz. Türkiye olarak çevre konularında üzerimize düşeni yapacağız dedi. O zaman kendilerinden buna uygun bir iç politika ve dış politika hedefi açıklamasını da bekliyoruz. Bakan Bayraktar'ın söyledikleriyle büyük bir çelişki içinde Amasra'da HEMA AŞ tarafından kurulmak istenen toplam 2640 megavatlık iki kömürlü termik santralin chat sürecindeki yazışmalara göre santraller için Süreç adım adım ilerliyor. Santralin kurulması ile ilgili kurumların arasında gerçekleştirdiği yazışmalarda HEMA'nın hangi santrali nereye ve hangi koordinatlara kuracağı kesin olarak belirtiliyor. Yazışmalar, Barton ve Amasra halkının sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını elinden alacak santraller için kurulacak, kurulmayacak söylentileri arasında çalışmaların hızla sürdüğünü ortaya koyuyor. Sadece iklim düşmanları karbondioksit yaymaya devam etmenin yanı sıra sağlığı etkileyecek kükürt dioksit ve partikül madde salımlarına da devam ediliyor. Türkiye'de Ekim ayında en yüksek kükürt dioksit ortalaması Edirne'de, partikül madde ortalaması ise Afyonkarahisar'da. Türkiye İstatistik Kurumu 2011 yılı Ekim ayına ilişkin hava kalitesi verilerini açıkladı. Buna göre kükürt dioksit ortalamalarının en yüksek bulunduğu il ve ilçe merkezleri sırasıyla Edirne, Muğla, Bolu, Uşak, Niğde olurken, Partikül madde ortalamalarının en yüksek bulunduğu il ve ilçe merkezleri Afyon, Malatya, Batman, Gaziantep, Kahramanmaraş, Elbistan olarak sıralandı. E niye Elbistan diye söylemeye gerek yok. Buradaki termik santralinin etkileri var. Örçümlere göre kükürt dioksit ortalaması ilk seviyeye uyarı eşiğinin aşan bir istasyon bulunmuyor. Partikül madde ortalamalarına göre ise KVS değeri Adıyaman, Afyon, Karahisar, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Elbistan, Mardin, Siirt, Van, Batman, Kilis'te. Aşılmış durumda şu anda. HES planlaması yapılan ancak yöre halkının 5 yıldır verdiği mücadele ile enerji şirketlerinin giremediği Fındıklı'nın Aralı Vadisi'nde dereleri koruma platformu üyeleri ve köylülerinden de yaklaşık 400 kişinin Hara köyünde süre dere ıslahı çalışmasının yapıldığı inşaat alanındaki 2 gün önce başlattığı nöbet sona erdi. Fındıklı kaymakam vekili olan Ardeşen Kaymakamı İlyas Memiş Başkanlığında DSİ yetkilileri ve çevreciler ile köylülerin katıldığı toplantıda Harak Köyü sınırlarından başlayarak yukarı kesimlere doğru islah çalışması yapılmaması ve mevcut dere islah çalışmasının salı gününe kadar durdurulması kararlaştırıldı. Ayrıca dere islah çalışması yapılacak bölgelerin aralarında çeviricilerin ve köylülerin de yer alacağı heyet tarafından birlenmesi yönündeki talep kabul edildi. Artık beklentimiz bütün HES'lerin önce iptal edilmesi, Sonra mutlaka gerekenler varsa tek tek yerel halkı uzlaşı temeline dönülerek değerlendirilmesi derelerinde ıslah edilmemesi gerekiyor. Çünkü ıslah edilmesi gereken burada öncelikle insan. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.